「おうどん」「みんなのおうどん」「みんなのおうどん」「みんなのおうどん」「みんなのおうどん」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 サ ل ローア ل イヒーワセレムシャルアルモーリム م タタタハ ت キ ا ラムハタタタインビッダーワキュラビッダータイ ل ドラーラワ ل ュ ل ドラーラティンフィンナーラワ ت アドゥクタランカーディステルムアサラムアレイコムワラハマトゥルハハハハハ ا ハハハハ ل ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edeb-ül-Mufret adlı kitabımıza okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. <gülüyor> Kitabımız dua baplarıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar, duanın faziletiyle alakalı bölümlerle, bab başlıklarıyla ve rivayetlerle, hadislerle devam ediyordu. Bugün itibariyle, 12 senem oldu. Al-Adabul Mufred kitabımızın 706 numaralı rivayetindes. Evet. 706. Evet. Abdullah ibn Abdüdan işitildiğine göre, Abu Bekir adi Allah an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi: Bana namazlarımda yapacağım bir dua öğret. Evet. Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle söyledi. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları ise ancak sen bağışlarsın. Yüce katından bana mağfiret et. Çünkü sen günahları çokça bağışlayan merhamet sahibisin. Amin. İmam Bukhari rahimahullah'ın sayhinde de nakletti rivayette. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu diyor ki Ebu Bekir アラスヌルアリス・サラート・ウィス・サラーマ・デューキー・アリムニ・ドアー・アン、e <g ül üyor> ・アドア ن ビ د フィス・サラーティ・バナ・エルヴィル・ドアー・エルヴィッキー・ベンデ・ドアー・マザン・ダー・ボヌ・ソウル・イエム・デュー・アブ・ブクラ・アラスヌルアリス・サラート・ウィス・サラーマ・デューキー・アリムニ・ドアー・アン・アドアー・アリス・アラスヌルア ل ス・アラー özellikle namazı yani namazda okumak istediği ki bu okunacak dua Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselamın Hazret Ebubekir radıyallahu anhuya öğrettiği bu dua teşehehütte selamdan önce öğrettiği dualardan bir tanesi ki bununla alakalı birçok dua var daha önce de geçtiği gibi ve başka dualar da vardır. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşehtteyken namazında selam vermeden önce okumuş olduğu du'aalar. Çünkü kardeşlerim namaz biliyorsunuz ta tekbirden selama kadar her türlü zikri içine almış bir içine alan bir ibadettir ve biliyorsunuz namaz. Dinin direği konumunda Müslümanla kafirin arasını ayıran bir özelliktir ve ta tekbirden selam'a kadar her türlü dua'nın, surenin, Kur'an'ın ve duaların zikrinin geçtiği bir ibadettir namaz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kulun Allah'a en yakın olduğu yer namazda iken sevde ettiği sevde mahalidir. Öyleyse sizler oralarda yani sevdenizde Duanızı çoğaltın buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi <gülüyor> bu da gösteriyor ki namazdayken hem Müslümanın namaz halinde sevde ettiği bir anda hem de teşehehütte yani selam vermeden önce nedir ee, bir kişinin yapması gereken dualardan bir tanesi. Bakın kardeşlerim. Şimdi duayı okuyacağım dikkat edin çünkü bu duayı bir okuyayım bir tercüme edeyim ondan sonra mütalasını yapalım. Ebu Vekir radıyallahu anhu geliyor ey Allah'ın Resulü bana namazımda okuyacağım bir dua öğret. Ve dua biraz sonraki rivayette de geleceği gibi nedir?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 Duaları, e, tö, e, günahları ancak sen、e, bağışlarsın. Senden baştası günahları bağışlayan yoktur. فَغْفِرْلَيْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً Ya Rabbi, beni kendi katından bir bağışlama ile, mağfiret ile bağışla, mağfiret eyle. اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü sen bağışlayan, merhamet eden ancak ve ancak sensin. Şimdi bu duayı öğreten Allah subhanahu wa ta'ala wa sallam, insanun en khayrlase. Nefsime çok zulmettim. Çok hatalar işledim. Çok günahlar işledim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetine öğrettiği dualara bakın. Allah Azze ve Celle'den isteme şekillerine bakın. Her zaman bir tövbe vardır. Her zaman bir günahını Allah Azze ve Celle'ye karşı bir itiraf vardır. İmam İbni Teymiye Rahimullah diyor ki ne zaman ki bir meselenin içinden çıkamadım. Yani Bir türlü çözemedim meseleyi hemen Allah'a tövbe ettim diyor. Allah'tan bağışlanma diledim sonra baktım ki diyor mesele kendiliğinden çözülüvermiş. Günah hakikaten insanların hayatında bu kadar insanları düşünün bir âlemin ilmini bile engelleyen bir unsur. O yüzden İmam Şafi'ye Rahimullah bu ümmetin yetiştirdiği en büyük âlemlerden bir tanesi Allah kendisine rahmet eylesin. Ve öyle bir hafızası var ki kardeşlerim Allah'ın bahşettiği şöyle bir sayfayı kapatır eniyle bir sayfayı okuduğu zaman bir okunuşta ezber yapabilen bir Allah'ın verdiği bir şey ile akılla bir、e, bağış. Bir gün okuduğu şeyi ezberleyemiyor İmam Şafii rahimullah ve hocası vakıya gidiyor ve diyor ki şekupta ile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 わの urullahi laayu'tal asi. Olan, Veya bir ağaca gidip işte çapurt asan, bir şeyler asan, girekte bulunan kimselerin bakın neden gidiyorsunuz diye sorduğunuzda dedikleri şudur veya mazenetli de şudur. İşte biz günahkar kullarız. Allah'a açacak temiz ellerimiz, Allah'a yalvaracak temiz dilimiz, Allah'a açacak temiz bir kalbimiz olmadığından dolayı işte falancanın türbesine gidiyoruz da Allah'ın bunun yüzüsü hürmetine diyerek dilekte bulunuyoruz. Ne kitapta, Kur'an'da, ne de sünnette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir öğretisi yok kardeşlerim. Eğer Allah'a yalvaracaksan, Allah'a dua edeceksen ve o duanın da kabul edilmesini Allah'tan ümit edeceksen, bekleyeceksen ne yapacaksın? Günahlarından önce tövbe edeceksin. Bizim Medine'de bazı kardeşler Yaz döneminde Kur'an ezberlemek için belli bölgelere gittiler. Riyad veya başka yerlere. Dediler ki biz vardığımızda bize ilk yaptıkları şey iki rekat tövbe namazı kıldırmak. Yani oturun günahlarınıza tövbe edin. Ondan sonra Kur'an ezberlemeye başlayın.、Zim. Ve bundan sonra nedir ilim? Allah senin kalbini ilme atsın. Senin ilmine bereket versin. Sohbetten özeti. どうもありがとうございました。 ブダ、ゲステリオルケー、アリムルン、ビチョウダ、ブグルシテリ n ン、アラ a h t ル r アボベクラ、e、であらはん hunda sorusunabina en Yennamazem do、ok、kuyaim sorusunabina en Allah Rasul alay salatu was salam candis in an apure Bu doaye ウ retur.Ke burada Allah Rasulu alay salatu was salam Allahumma inni volem to nefsi v u l m a n、si、k e t i r a In salon candisine zulmetmesi nasıl olur? Eğer kendi heva ve hevesine uyarsa, hani derler ya nefsine uyarsa, işte insan nefsine bu şekilde zulmetmiş olur. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِالسُوا Nefis insana her zaman neyi yapar, neyi emreder? Kötülüğü emreder. O yüzden, hani bir önceki duada, sıkıntı anında وَلَا تَكِلْن۪ي نَفْسِ وَلَا تَكِنِّي إِلَى نَفْسِي تَرْفَتَ عَيْنٍ Bir an olsun. Yani göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsime bırakma Allah'ım, terk etme Allah'ım. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir duadır. İşte o yüzden اللهم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim. Zaman geldi nefsimin hevasına, arzusuna uydum ve günah işledim. فَغْفِرْنِي <gülüyor> アンドンサラバック。 وَلَا الظُّنُوبَ يَغْفِرُ فَغْفِرْلِي عَنْتِ مِنْ عِنْدِكَ إِلَّا مَغْفِرَةً olmasam da, ama Günahları bağışlayan sensin beni sen bağışlaya Rabbim ki bu nedir yani bizim ona ehil olduğumuzdan hakettiğimizden değil kardeşlerim sırf Allah'ın rahmetinden yoksa hani düşünün yapılan bir amel bizim cennete girmemize sebep mi eğer Allah'ın rahmeti olmasa değil kardeşlerim tabii ki amel işleyeceğiz amelsizlik asla ve asla. Ama cennete girmeye bağışlanmaya yeterli mi? Değil kardeşler. Düşünün üç yüz sene ibadet eden bir insan ameliyle cennete giremezken bizim kısa ömümüzde ve günahlarla geçirdiğimiz bir dönemde mümkün mü? Değil. Ya ise kapılmak yok, ümitsizliğe kapılmak yok. Ama gerçek bu. Ama burada bizim şunu itiraf etmemiz gerekiyor. وَلَا ولا يغفر الذنوب إلا أَنتُ ا ي أن、ah、ر لي من ن عِنِّكَ مَغْفِرَةً a やらっぴっぴっぴんあらら、せん r a ばしかせばしらばし。うねんせふふふるりみんんにけもがふるはん。へ i ねかだるべんぶの a r a オ b マサンだ。べんぶのハケッメサンだ。やらっぴんぜんぶいっくらもらっか。ぜんぶいっくらもらっ b べんぶのえいり ا もあまさんぶのカーディスンやらっぴん。なでんん ا ل んたるがふるるるはん。ちゅんけ غفور olan, Günahları bağışlayan, merhametli olan ancak sensin yarabbi. Buna güç getirebilecek ancak sensin yarabbi. Kul, bunu itiraf ettikten sonra kendisini, acizliğini, günahkar bir kul olduğunu itiraf edip, Allah'a el açtıktan sonra, Allah'a güzel bir tövbe ettikten sonra ki Allah'ın vaadi var kardeşlerim. 私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉 i 聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言 e を聞いて、私た n の言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、e たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たち i 言葉を聞いて、私 i ちの e 葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉 a 聞 a て、私たちの言葉を聞いて、私たち k 言 l を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たち a 言葉を a いて、私たちの言葉を聞いて、 Samimi bir şekilde Allah Allah diyen bir kulunun muhakkak Allah diyor, kulunun Allah onun duasına icabet eder. Kul diyor elini açar Allah Allah der diyor. Allah diyor o kulunun duasını geri çevirmekten haya eder diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani muhakkak kabul eder manasında Allah subhanahu wa ta'ala. Maghfiret nedir? Günahları gizlemektir, günahları yok etmektir, ortadan kaldırmaktır. Rahmet de... İnsanın hayra ulaşabilmesidir. Ki bunu da ancak ve ancak ne yapar? Allah Azze ve Celle güç getirebilir. Rahmete ulaştırır ve sizi de ne yapar? Cehennemden rahmetiyle cennetine yaklaştırdığı gibi hayırlara yaklaştırdığı gibi sizi de cehennemden uzaklaştırır ve cennete de giriş işte en büyük kurtuluş da budur. Allah'ım bizleri İnşaallah yaptığımız günahlarımızın、e, bağışlandığı kullarından eyinessin rahmetiyle merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eyinessin. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bu duayı Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhuya öğretiyor ki burada asıl <gülüyor> darın diyarın ahiret olduğu ve ahiret işlerinin Dünya işlerinden daha önde, daha tercih edilir olduğunu bir nevi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun şahsında bizlere de öğretmiş oluyor. Allah hepimize afiyet versin inşallah. Evet 707. İdarecinin zulmünden korkunca okunacak sualar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demişti. Sizden birinizin başında azametinden veya zümünden korktuğu bir ilaheci olduğu zaman şöyle desin: Ey yeni böğün ve yüce arşın Rabbı olan Allahım, beni falanoğlu falandan ve senin yavrusuclarından korur. Böylece onlardan hiçbiri bana eziyet etmesin, Yahut aşire gidip zülm etmesin. Ancak senin koruduğun üstündür, senin övgün çok yücedir ve senden başka gerçek ilah yoktur. Amen. Evet,、e, bir kimse bir idarecinin, bir kralın zulmünden korktuğu zaman nasıl şekilde dua edeceğine dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği dualardan、e, bir tanesi. Çünkü burada Allah Azze ve Celle'ye o kimsenin zulmünden korkuyor. Allah Hazire ve Celleye sığınma vardır. Kardeşlerim hiç şüphesiz sığınılacak en büyük merci Allah Hazire ve Celle'dir. Ve bir kimse makamı, mevkisi, ordusu, gücü her ne kadar büyük olursa olsun Allah hepsinden daha yücedir, daha kuvvetlidir. Çünkü Allah bir şeye ol dedimi al o olu verir. Ve hiçbir canlının böyle bir gücü, böyle bir şeye gücü yoktur kardeşlerim. Allah gökten ebabil kuşlarını indirir, rüzgarları indirir, gökten sularını indirir, yerden suları kaynatır. Hiç kimsenin de buna nedir durdurmaya asla ve asla gücü yetmez kardeşlerim. Böyle bir şeyde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu duayı öğretiyor. アラハンマーラッバーサマーワー ا ィスサブイワラッバーアーシアンアドゥイムエイヤディガウンデユジャラアーシアンラッバ ل オランアラハンキュンニジャーランミンフュー n ン a ブンフューラ u ワーハザービヒミンファナイクヤラッタクダランダンファラノウルフィランン a ィマイズンメッティ a r ン ı ッメッメッメッセオ a カッシュベニ k ヤードムジュムオヤラッピチグブラダーエ e k i l d シ onun bana k a ッシュ ...zulmetmesi veya öldürmesi veya cezalandırmasına karşı bana yardım et Ya Rabbi. Çünkü senin şanın çok yücedir. Ve her kim senden yardım ister ve sana sığınırsa... ...senden başkasına muhtaç olmaz. Sen ona yetersin Ya Rabbi. Ve duada... ...'Ve lâ ilâhe illâ ent' Çünkü senden başka hak mabud yoktur diyerek ne yapıyor... Allah Azze ve Celle'ye övgüde senada bulunuyor. Hakikaten bir dediğimiz gibi bir kimsenin makamı, mevkisi ne olursa olsun Allah hepsinden daha yücedir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah Azze ve Celle'den başkasında güç ve kuvvet yoktur. Tek ve güç ve kuvvet sahibi olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Evet, 708- Allah'ın şöyle demiştir sana zümretmesinden korktuğun zorba bir idareciye gittiğin zaman şöyle dua et Allah yarattıklarının hepsinden daha üstündür daha büyüktür Allah korktuğum ve sakındığım şeyden daha üstündür falanca kulun şerrinden insan ve cinlerden olan askerlerinin yandaşlarının ve taraftarlarının şerrinden Allah'a sığınırım ondan başka hiçbir ilah yoktur Yedi kat yükleri bir yere düşmekten o koruyup tutar. Onlar ancak onun izniyle düşebilirler. Allah'ım beni bunların şerrinden koru. Senin övgün çok yücedir. Himayen üstündür ve şanın büyüktür. Senden başka ilah yoktur. Evet. Kardeşlerim dualar hep Allah Azze ve Celle'yi <gülüyor> övmeyle, tevhidle、e, başlar ve onunla biter. Ki bu duada da yine bir kimse kendisine zulmetmesinden korktuğu bir idareciye karşı Allah'a nasıl sığınır veya onun karşısına nasıl çıkarla alakalı、e, dua da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bize yine şu duyasını duayı öğretiyor ki duaya Allahu Akbar sözü ile başlıyor yani Allah her şeyden yücedir Allah her şeyden büyüktür Allahu a'zzu min khalqihi cemiyen yani bir kimsenin makamı memkiyi ne kadar olursa olsun Allah ondan daha büyük ve daha fazla izet sahibidir ve yarattıklarının hepsinden bu şekilde üstündür çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'tır çünkü o insanların memkiyi sahibi kralı ve insanların ilahı tek sahibi olan Allah Azze ve Celledir Allahu Azze mima akafu ahzr yani どうしてもありがとうございました。 Yerin dibine geçmesinden yani göklerin çökmesinden koruyan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi ben öyle bir Allah'a sığınırım ki Allah yedi göğü nedir? Yere düşmesinden, parçalanmasından tutan kimdir? Allah'tır onları tutan. Aynı şekilde ya Rabbi nasıl ki onları tutuyorsan bu sultanın, bu kralın veya neyse başkanın şerinden de aynı şekilde bizleri muhafaza etleye yarabbi. Duada bunu buyuruyor Allah Rasulu aleyhisselatü vesselam ve her ne kadar onun cinlerden insanlardan yardımcısı ve askeri de varsa onlara karşı bizleri koru yarabbi onlara karşı bizlere yardım etti yarabbi. وَتَبَارَكَ السَّمْعُ وَنَعِلَهَا غَيْرُكَ ve nedir? Çünkü senin ismin bereketlidir, mübarektir. Ve eğer senin ismin bir şeyde kullanılırsa muhakkak ki nedir? Onda hayır vardır, her hayır senin zikrinle beraberdir bulunur, duasında bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet düşman ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar acımasız, ne kadar kuvvet sahibi olursa olsun Allah hepsinden daha büyük, daha izzet sahibi ve daha güçlüdür. Bunu bilen bir Müslüman nedir? İnanın dünyaya meydan okur kardeşlerim. Çünkü kendisini koruyanın Allah olduğunu bilir. Bir zaman ticaretle uğraşan adamın biri, işte ben falancaya güveniyorum, siz kime güveniyorsunuz dediğinizde, biz dedik Rabbimize güveniyoruz. İnsan inşallah her zaman Rabbisine güvenen kullarından eylesin kardeşlerim. Evet, 710. Evet. 710. Doğa edine verilecek mükafat ve sebap. Evet. Ebu Sa'id el Hudri'den rivayet edilene göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve ssellem şöyle demiştir: Hangi Müslüman dua eder de duyasında günah işlemeyi veya ak akrabalık bağlarını kesmeyi istemese, Allah ona muhakkak üç şeyden birini verir. Bir ya duyasını hemen kabul eder, iki ya duası için ahirette Ona sevap hazırlar, biriktirir. üç ya da duası, kad duası kadar ondan kötülük savar. Evet.、Yani、o halde insan çok dua eder ve çok şeyler kazanır dedi. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'ın duaları kabul etmesi ve vermesi daha çoktur buyurdu. Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir Müslüman dua eder ve duasında da herhangi bir günah istemezse yani günahta dua nasıl olur? Yani der ki ya Rabbi işte bana haşa içki ver, içki nasip et veya şunu ver, bunu ver gibi günah işlemede Allah'a dua edilmez kardeşlerim. İşte bana ya Rabbi içki nasip et şunu, şu kötülüğü nasip et veya şunu nasip et de günah işleyeyim diye olmadığı müddetçe bir. Ya da İşte ya Rabbi benimle falanca akrabamın veya babamın veya anamın veya falanın arasını ayır, beni ondan uzaklaştır gibi bir dua etmediği müddetçe nedir? Böyle dua yapmadığı müddetçe Allah diyor ona üçten birini nasip eder. Ya hemen duasına icabet eder. Ya da ne yapar? Onu ahirette ihtiyacı olduğu bir zamana saklar. İnsan dua eder, Allah duyasına o anda icabet etmez, ama âhirette kıyamet günü Allah Hazreti Celle onun tam ihtiyacı olduğu insanların günahlarından terleyerek günahların isbetinde terlerinin yükseldiği bir zamanda ve ananın babanın oğuldan, akrabadan, kardeşin kardeşten, kadının kocasından, kocanın karısından kaçtığı, firal ettiği bir günde Allah ne yapacaktır? Onu belki de o duayı、e, oraya saklamıştır ve acele etmediği müddetçe. Acele etmedi nedir? Bir sonraki rivayette gelecek. Öyleyse ya da onun misli benzeri bir kötülüğü Allah ondan defedebilir diyor. Yani dua hayır ister belki Allah o hayri vermez ama kendisine gelecek bir belayı ne yapar bir kötülüğü bir musibeti ondan defedebilir. Belki bu kişi farkında değildir. Ama yaptığı hayır bir dua, Allah belki o duasına icabet etmemiştir ama o duasına ki icabet ettiğini gösterir. Bu da bir kötülüğü savarak ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle duasına icabet etmiştir. Öyleyse diyor ki biz duayı ne yaparız? Çoğaltırız. Sen ne kadar duanı çoğaltırsan çoğalt. Sen ne kadar Allah'tan istersen iste. Allah Azze ve Celle'ye bu aciziyet verir mi kardeşlerim? Diyor ki bir rivayette dünyadaki bütün insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes istese ve Allah Azze ve Celle de onların her istediğini verse <gülüyor> ne olur? Ancak ve ancak bir iğnenin ya da bir kuşun gagasını suya koskoca bir denize çıkarıp batırıp çıkardığı gibi ne kadar eksiltir? Belki bir damla belki iki damla. İşte Allah'ın hazineleri bu kadar geniş kardeşlerim. Allah siz ne kadar isterseniz isteyin Allah buna ne yapmaz? Daima verir. Allah'ı vermek nedir? Ağır gelmez. İstediği kadar verir Allah Azze ve Cid. Çünkü hazineleri geniştir Subhanahu ve Teala'nın. Öyleyse ne yapın siz? İstemeyi çoğaltın diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. 711 711 Bu hureybeler, radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu alehi sallamı demiştir: Hangi mümin yüzünü Allah'a kaldırıp bir dilekte bulunursa muhakkak onu ona verir. Ya dünyada dilediğini ona verir, ya ahirette dilediğine karşılık ona sırat hazırlar. Ancak、evet. acele etmemesi şartı ile. Eft.、Evet. Asap sordular. Ey Allah'ın peygamberi acele etmesi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kulum acele etmesi şöyle demesidir: Duayetim, duayetim, fakat duamın kabul edildiğini görmedim. Evet, evet. Bir Müslüman, bir mümin yüzünü Allah'a çevirir, Allah'a dua eder. Muhakkak Allah diyor onun duasını kabul eder. Ya diyor ona dünyadayken verir ya da ahirette onun için ihtiyacı olduğu bir zamana saklar. Ancak diyor bu ne zamandır? Duada acele etmediği müddetçe. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü duada insan nasıl acele eder? Acele etmemesi ne demektir? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kişinin acele etmesi ben dua ettim, dua ettim de Allah'ın Resulü. Allah bana icabet etmedi ya da Allah benim duamı kabul etmedi, duama icabet etmedi demesidir diyor. O yüzden samimi bir şekilde kalben ihlaslı bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua edildiği zaman muhakkak Allah duasını kabul eder kardeşler. Duasına muhakkak icabet eder. Ya onu dünyadayken verir ya da onu geciktirir ve ne yapar? Ahirette ihtiyacı olduğu bir zamana saklar. Evet. Allah hepimize versin a r d e ş l な r i m y し n i Buddha はとて l 大切なこと a m ı k a Buddha terk etmesine s e Buddha etmesi gerekir. y Allah はとても大 a s ı n a d ü n y a i c a h は a c も olduğu bir z Allah hepimize は a y も r versin i n ş Allah Evet. 712 Duanın fazileti. Evvahurayla rabbiyallah buandan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu vessellem şöyle demiştir: Allah katında dua dan daha değerli bir şey yoktur. Evet. Evvahurayla rabbiyallah ki duanın fazileti ile alakalı bablar zikrediyor İmam Bukhari rahimuhullah. Allah katında dua dan daha faziletli, daha üstün bir ibadet yani ibadetler içerisinde zikir içerisinde ki、e, şey、yapıyor Allah Azze ve Celle ki bu bir derecedir, derecenin yükseltilmesidir、e, duanın icabetiyle alakalıdır yani bir kül Allahı Allah'a dua ettiği zaman Allah Azze ve Celleye karşı kendi fakirliğini Allah'a olan ihtiyacını acizetini Allah'a bildirdiği zaman ve Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kuvvetini itiraf edip onu övduğu zaman ve Allah'ın yüceliğini muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Onun duasına kabul edecektir ki bu dua budur. Çünkü dua da dediğimiz gibi kendi gücünü, kendi acizyetini, fakriyetini, fakirliğini dile getirme. Tövbe etme ve Allah Hazreti Celle'nin gücünü ve kuvvetini öne çıkarma ve ondan talep etme vardır ki işte bu dua, ibadet, tevhidin ta kendisidir ve Allah Hazreti Celle'nin de işte Allah'a en sevgili, en iyi gelen ibadet, duadır sözü de bu manadadır. Çünkü Allah'a bir öme vardır, kendisini bir yerme, aziyetini, fakirliğini, zeril oluşunu Allah'a arz etme vardır. Evet, 714. Numan İzmi Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gerçekte dua, ibadetin ta kendisidir. Sonra şu ayakları bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim. Evet. Çünkü dua ibadettir. Hakiki ibadettir ki bu şekilde、e, isimlendirmeyi de hak etmiştir. Çünkü Allah'a yönelme, ee, meselesini, acziyetini sadece Allah'a bildirme. Sadece O'ndan korkma, O'ndan ümit etme. Halini, şikayetini, اِنِّي اَشْكُوا بَث۪ي وَحُزْن۪ي اِنَ اللّٰهِ Ben her türlü şikayetimi, her türlü hüznüme ancak ve ancak Allah'a arz ederim. Ayetince, her şeyini Allah'a arz etme. Her şeyde Allah'ı birleme ve her şeyi Allah'ı ne yapma? Ee, giden yolda ki ibadete giden yoldur dua ee, insanın kendi acizyetini Allah Azze ve Celle bildirme vardır. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam daha sonra Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti keremesini yani Gafir suresi 60. ayeti keremesini okuyor. O du'oni esteciblekom. Du'a edin, duanıza icabet edin, edeyim diyor Allah Azze ve Celle. y、yani、a n ヤ a p a チッ k bir nedir de bir davet var. Aciz mi oldun? Sıkıntıya mı düştün? Dara mı düştün? Başım bir derde mi girdi? Birisi sana zulüm mü edecek? Birisi sana ordusuyla öldürmeye mi gelecek? Doğun i esteci bilekum. Öyleyse bana dua edin. Ben de sizin d u a n ı z a icabet edeyimdir Allah Azze ve Celle. Ve Allah r a b b i n i z buyurdu ki bana dua edin. d u a n ı z a icabet edeyim. İnenlər dina yastekbırıun an ibadeti. Bana ibadet etmekten büyüklenenler, yüz çevirenler, yani bana dua etmekten, <gülüyor> duayı kim eder? Mümin eder kardeşlerim. Aciziyetini ancak mümin Allah'a arzı ve celle'ye arz eder, ona sunar. Eğer kim dua etmekten geri çevirse, büyüklenirse, seyidhulûne cehenneme dâhirîn, alçalmış bir şekilde, zelil bir şekilde cehenneme girecektirdir Allah Azze ve Celle ve bugün Müslümanlar olarak terk ettiğimiz en büyük ibadetlerden bir tanesi işte bu duadır kardeşlerim Allah hepimize duya, dua etme ihtiyacı versin çünkü herkeme dua etme ihtiyacı verilmişse onun kabulü de verilmiştir kardeşlerim Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizde bunları güzel bir şekilde öğrenmeyi ve öğrendiklerimizde de amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize hem dünyada iyilik versin, hem ahirette iyilik versin. Ve bizi cehennem azabından korusun. Merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Ya Rabbi biz nefsimize çok zulmettik. Ve Günahları bağışlayan ancak sensin ya Rabbi. Eğer sen bizi bağışlamaz, merhamet etmezsen muhakkak biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi. Bize katından bir merhametle merhamet eyle ya Rabbi. Ne verirsen hayırlısını ver ya Rabbi. Allahümme amin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Neslimizi neslimizi namazı kılanlardan verenlerden amin.、Ah、neslimizi eyle Bizleri ve zekatı eyle Allahumme ıslah Rabbi. Rabbi. Bizleri ya ya ve entâs estaghfiraka す i らしい i す。